Alhamdulillah, faatir al-sembat ve al-erd, jair al-malaikat, rusulun uli, ajnepet mithna ve thulath ve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 onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ya eyyuhannâs uzkuru ni'metallâhi aleyküm. Hel min khalikin gayrullâhi yerzukukum min essemâi vel erd.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 Ya ay yehanes, inna vadge Allahi hak, falat qurrannakum alhayat aldinia, falat qurrannakum alhayat aldinia, la yqurrannakum billahi Ey insanlar, şüphesiz ki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 فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Kötü ameli kendisi için süslenip de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 Rüzgarları gönderen Allah'tır Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir. Men kana yuridul gizte falillahi gizte jamia, ilahi yasadul kelimu tayib ve amelussalih yarfa.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 وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٍ Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan, herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de, mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki, bu Allah'a göre çok kolaydır. و ما هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم وطريه وتستخرجون حليه تلبسونها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 taze ehtiyacsınız ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz Yulicul leylel fennehari ve yulicun nehar fel leyli ve sahraş şemsa vel qamara kullun yecri li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 Ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız Allahsa ise hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse, sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا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 وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فِي الْقُبُورِ إن أنت إلا نذير. Bunun gibi Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. İnna arsalna kabil hakki bashirou ve nizirou wa immin umm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 Cââethum rüsuluhum bil beynâti ve biz zubur ve bil kitâbil münîr. Thumme ekhaztul lezîne keferû fekeyfe kâne nekîr. Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı.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 beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik. وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكِ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ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 İn Allah ibadethi l khabir basir Ey Muhammed kitaptan sana vahyettiğimiz şey kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır onları görmektedir Sümm, aürthn al Kitâb, lâzîn açtâfîna min ıbâdîna, fâminhum ẓalîmûl nefsîhi, vâminhum muqtaṣd, vâminhum muqtaṣdû, vâminhum sabîqu bil ıxirât, bî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 Cennat-ı Adem'in yedekulûneha yuhallavne fîhâ min eşâvirâ min zehebîn ve lu'lu'an ve, ve libâsuhum fîhâ harîr. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipek'tir. Ve قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شَكُورٌ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 O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir utanç dokunmaz. Olarak Allah ﷻ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَلَائِكَةٌ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافٍ﴾.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 اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ فَذُوقُوا فَمَا Onlar cehennemde, ey Rabbimiz bizi buradan çıkar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 Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu O kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir. Hüvellezî cealakum khala'ife fil erdu فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَز۪يدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقَتَى وَلَا يَز۪يدُ الْكَافِر۪ينَ Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı,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 اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْهِ بَلْ اِنْ يَعِدُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü?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 كيف كان عاقبه الذين onlar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 ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم